Abdestli olarak müstahap amelleri yapmak. Ve ikinciye yetişmiştik. İn de kulli demiştik. Ey her namaz kılınacağı zaman ister nafile olsun ister farz olsun en eftalı ve en faziletlisi abdest alıp namaz kılmak. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشقة على أمتي لأمرتهم عند لأمرتهم عند كل وض كل صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك. تذكر يعني صلوات السلام أير أمتمه مشاقات أولم يجأن ويوم تمشاقات أولم يجأن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 olursa aynı şey hasıl olur. Ancak bizzat misvakın kullanılışından mahrum olur. Dolayısıyla ve Selam bunu niye, misvaki neden emretmiş? Devamlı Müslüman kadın veyahut da Müslüman erkeğin ağzı temiz bulunması ve özellikle ibadetler esnasında veyahut da toplumun huzuruna çıkıp toplumla konuşurken muhatap olacağı zaman çünkü Müslüman hani yemek yer, bir şeyler içer, ağzı özellikle dişi ve dili. Ali ve selam dilini bile ne yaparmış temizlermiş. Ali ve selam dilini uzatırmış misvakı ve dilin üzerinde buluşulan yağlar veya ota yemekler böyle sürterek o yemekleri diline yapıyor temizliyor ve onun için mis diyor ki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 Ve bazı insanlar Müslümanları eleştirirler. Diyorlar ki, yani Müslümanlar İslam toplumu temizliğe önem vermiyor. Doğrusu Yahudi, Hristiyan ve da Avrupa toplu temizliği, ahlakı, şunu bunu hepsi İslam alimlerinden veyahut İslami kitaplardan almıştır. Dolayısıyla Müslüman elinden geldiği kadar özellikle yemekten sonra, ne yapacak? Dil, al de ağzını, dişlerini ve dilini temizleyecek. Ve burada diyor ki: "فعن أبي عبد الله بن عبد الله بن عمر قال قلت أرأيت توض توض ابن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير طا آ... طاهرا وغير طاهر فقال Hadathini. Haddesetni asma bintu Zaid bin al رضي الله عنهما anhuma, anna Abdullah bin Hanẓla bin Abi ʿAmr, haddesha anna Rasulullah sallallahu aleyhi wa sallam a amar bil vüdûi l-kulli salatin taahiran ve ghr taahir. şey biliyorsunuz, yani her ne kadar buradaki ki amar Emir olarak gözüküyorsa da bu farzlıktan çıkarak sünnete girmiştir. Yani bunun terki bunun terki ee, günah değildir. Neden? Daha başka hadislerde Allah Resulü Hüseyin ve Vesselam beş vakit namazı bir abdestle kılmış. Bazen e, yemek yiyeceği zaman abdestli olmadığı halde yemek yermiş. ve Vesselam Dolayısıyla burada alimler diyorlar ki yani her ne kadar Aleyhisselatü Vesselam bunu söylemişse de öbür daha başka hadislerde Aleyhisselatü Vesselam bir abdestle beş vakit namazı kıldığını gördük. Dolayısıyla bir meselede hüküm verileceği zaman mutlaka o mesele ile ilgili bütün delilleri cem edip ondan sonra bir hükme varılır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 Veyahut o hükümle ilgili olan bütün deliller ayetlerden veya da hadislerden cem'i ederek ondan sonra bir neticeye varır. Dolayısıyla işte o hadisten dolayı burada alimler anlaşıyı anlıyorlar ki o zaman demek ki bu farz değildir, nafiledir. فَكَانَ لَا يَدَعُ الْوُضُ لِكُلِّ صَلَاتٍ Aleyhisselatü Vesselam ve bu hadisi İmam Abu Ahmed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 O zaman 5 vakit namazı bir abdestle kılmakta bir veis yoktur. Eğer eğer e, kişi sıkışmıyorsa. Çünkü sıkışık vaziyette namaz kılmak caiz değildir. Ali ve selam diyor ki: "El-ahbethayn" ay kişinin dış kısmı veya hutta ufaksu yani çiş, tam dolayı sıkıştığı zaman ne yapmasın?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 Acın yaprakları gibi baharda döküldüğü gibi o azalarından sonbahar azalarından günahlar dökülüyor. Dolayısıyla abdest almanın faydası çok büyüktür. Düşünün ki akli yönden bir insanın borcu var. 100 bin lira borcu var mesela. Ve kalkuptan o borç sahibi diyor ki filan kişiye ve bu adam borçluyken çok büyük bir hem taşıyor. Sıkıntı taşıyor.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 Sıkışık değilse o abdestiyle ikinci bir namazı, üçüncü bir namazı kılmakta bir veisi yoktur. Tamam. Üçüncüsü, El-vudu'nde kulli hedef. El-vudu'nde kulli hedefin. Ey her abdesti bozduğu an hemen arkasında abdest almak. Ve daha başka bir hadis hadiste ve Selam diyor ki,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 ve la acabni hadisun kut illa tozda etgndeho. Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lhaada. Rawahe al-Tirmidhi ve al-Hakim. Ve fal al صحيح. <coughs> evet. Yani bu hadis Imam al-Tirmidhi kitaplarında rivayet ettiler ve Imam al de bu hadis صحيحdır diyor. burada diyor ki Allahü asıslar sallallahu biliyorsunuz ve sattu selamı çıktığı zaman ona cennet gösterildi, cehennem gösterildi. Birçok şeyler ona gösterildi. Ve Ali sattu selam Cebrail ile beraber cenneti dolaşırken işte nereye gittiyse Ali ve selam Bilal ibn Rabah radıyallahu taala ayak seslerini işitiyor. Sami'tu khashkhashata. Tamam mı? Buradaki khashkhasha ses ses ayak seslerini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 Allah'ın rızasını almak için bu kadar hassas davranıyordu. Anh. Ve işte diyor ki iki rekat namaz kılardım diyor. Her abdestimi bozacağım veyahut da her her ezan, ezan okuyacağım zaman diyor. Allah rızası için iki rekat kılıyordum. İşte Anis Adres diyor ki lihade işte bundan dolayı ey bundan dolayı sen bu seviyeye yetiştin.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 yani ölüyü taşıyacakları zaman mesela kullanacağı yerden, cenaze namazının kılınacağı yerden gömüleceği yere kadar. Ve burada cenazeyi kanacağı veyahut da e, taşınacağı zaman veyahut da taşıyacaklar, bu cenazeyi taşıyacak olan şahıslar halimler üzerinde ihtilaf etmişler.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 Ahmed bin Hembel'in bu konuda iki tane görüşü var. Bir görüşe göre aynen Şafii gibi düşünüyor. Şehvetli veya da şehvetsiz kişi eliyle zekerine değdiyse eli zekerine değdiyse o zaman abdest alması farzdır. Şafii bu görüştedir. İmam Ahmed bin Hembel'in bir de bir kavline göre bir görüşüne göre aynen Şafii gibidir. Burada İmam Ebun Bez Rahim Allah aynen İmam Şafii ile İmam ee, İmam Şafii ile İmam Ahmed bin Hembel'in bir görüşüne göre düşünüyor. Tamam mı? İmam İbn-i rahim Allah ile Şeyhül İslam İbn-i Teymiye Rahimallah ve bu çizgide olan alimler ayırmışlar. Demişler ki şehvet ile elini vekerine değdirirse abdest alır. Şehvetsiz olursa abdest almaz. Yani abdest bozulmuyor. Onun için diyor ki bu, burada bazı alimler neden Selamun Aleyküm ve Aleyküm selam ve barakatü Neden burada olsun, sahalim, Burada neden abdest alınması emredilmiş? Çünkü işte bunu savunan özellikle şafiiiler bu görüşü savundukları için diyorlar ki ölüyü yıkarken eli vekerine değdiğinden dolayı ap test almasını emredildi. Yok eğer şu anda mesela şu bu zamanlarda biliyorsunuz ölü yıkayan kişi ellerine naylondan eldivenler giyiyor. Böyle ince naylonlar var. Evet. O zaman eli deyse bile bir sakıncası yoktur mesela Şafi'ye göre amel ediyorsa ve o tabii bazılara göre. Ve en sahi görüşe göre, en sahih görüşe göre Şehvetsiz bir şekilde kişi eline fercine değdirirse abdest bozulmuyor. Yani arcah akwal. Yani Bu en racih olan görüştür. Ancak şafiilere göre ve İmam İbn de aynen şafiiler gibi düşünüyor. Şehvetsiz veyahut da şehvetli eli dekerine değdiği zaman abdest bozuluyor. İşte bundan dolayı bu ihtilaf neticesinde en sonda alimler bu hadisleri bir arada toplarken bakıyorlar ki e, yani abdest bozulduğundan dolayı değil tamam mı? Veyahut da her ne kadar dediyse de Übün Üthemin diyor ki en eftalı her ne kadar abdesti bozulmuyorsa abdest almaktır. İmam Elbani Rahimahullah diyor ki madem ki abdest bozulmuyor ve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 Ali'nin hadisinde diyor ki abdest alman lazım. Ve alimler bunu şey yaparken özellikle İmâm İbn İmam İbn Teymiye rahimeullah yani diyor ki عندما نجمع بين النصوص ورانا ve nura en hadisain sahihan الفقه. İki hadis sahih olduğu zaman ve burada mutlaka diyor naslar arasında cem yapmamazlar. İşte diyor fıkıh burada başlar. Ve fıkıh demek yani elfen Diyor ki anlayış burada başlar. Ha o zaman ne yapmamız gerekiyor? İbn Baz diyor ki Rahimeullah ve Şafiiler ve İbn Bez diyorlar ki bu diyor Musra hadisi diyorlar ki mensuhtür. İmam Elbani ve bu çizgide olan alimler diyorlar ki eğer bu hadis hakikaten mensuht olmuşsa o zaman tarihsel yönden bunu bilmemiz gerekiyor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 Burada illet zail oluyor. Buradaki illet nedir? Buradaki illet yani değdirmek değil de şehvet ile değdirip değdirmemek geliyor. İmam İbni Teymi'ye rehmemullah bu anlayışı alıyor. Öbür tarafta diyor Ali'nin hadisinde orada da diyor diğer kişiyi sorduğu zaman o kişi şehvet esnasında zekerini tutmuş Şehvet esnasından vekerini tutunca o zaman tuttuğundan dolayı değil şehvetten dolayı ne yapılıyor? Abdest bozuluyor. Çünkü kişinin vekeri uyanık vaziyette ise yani şehvet esnasında ise o zaman dir yani e, ne oluyor? Gerilir. Veker şehvetten dolayı gerildiği zaman içinden mezi veyahut vedi gelebilir.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 Bel soğukluğundan dolayı şehvetsiz bir şekilde meni geldiği zaman gusul abdesti gerektirmiyor. Ancak abdest gerektiriyor. Hocam vedi e, sadece abdest gerektirmiyor ama abdesti bozma şey. Vedi ben abdest sadece e, bozmadığını biliyorum. Nereden biliyorsunuz? Medine med med daha önce derslerinde sanki öyle bir şey yapmıyor. Öyle bir şey hatırlıyorum yani. Şey, o Siz bir dersleri dinlediniz mi? Meniyle. Bozar hocam. E, arkadan çıkan her şeyi bozacağımı e, alıyor. Yani, evet. Vedi de, Vedi, şey, vedi cülü, de, şey dünup olmasa estağfurullah yanlış yaptım. Ha, de e, de evet, biri iktisal e, özür gerektiriyor, bir o yorgunluktan gelen e, iktisal yani. Diye... Evet. Many ve Vedi hı. abdesti bozar. Ne alışıyım? Dersi dinlediğiniz zaman kulaklarınızı iyi açarak dinleyin. Yani. He.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 Rüyada Rüya ihtilamdan dolayı bu abdesti gerekiyor. Evet. Dolayısıyla burada halimler demişler ki eğer şehvetten dolayı tutarsa o zaman İmam ibn Taymiyah rahim Allah demiş ki işte bundan dolayı abdest bozulur. İmam Şafii rahim Allah ve öbün bize diyorlar ki bu sıranın hadisi nesvid mensuptur diyorlar. Hangi hadisle? Ali'nin hadisiyle. İmam Bünteymi Rəhıma Allah ve bu çizgide olan alimler diyorlar ki, bu hadisin mensuh olduğuna dair söyleyebilmemiz için tarihsel yönden bilmemiz gerekiyor. Ey Busranın hadisini önce yoksa Ali'nin hadisini. Eğer tarihsel yönden bunu bilmesek o zaman buna mensuh dememiz doğru değildir. Her iki hadiste madem ki sahih ise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 bu çelişkide dinin nasıl yaşayacağını bilmez. Bir yerde bozuluyor, bir yerde bozulmuyor. İşte burada İmam ibn-i Teymi'ye ve onun çizgisinde olan alimler bu iştihadı yapmışlar. Demişler ki uykuda iken uyku vaziyette iken, ey şehvetsiz iken tamam mı? Uyku, uyku vaziyette iken el dediği zaman bozulmaz. Tıpkı bir insan eli bacağına değdiği gibi.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 Şehvi, erkeğin şehvi arzularını uyandırabileceği gibi gözgene o şekilde el yine o şekilde albatış diyorlar. Elin değdirilmesi. İşte burada Ömer rahim Allah diyor ki en doğru budur. Allahu alem. Onun için Hanefî fıkrası demişler ki ister şehvetli olsun, ister şehvetsiz olsun elin değmesiyle abdest bozulmaz. Anlaşılıyor mu? Şafii'ler demişler ki şehvetsiz veya ta şehvetli olsa dahi abdest bozulur. Öbün İbn ve çizgisinde olan alimler şehvetli olursa bozulur, şehvetsiz olursa bozulmaz. Ve demişler ki en doğrusu vallahu a'lem en doğrusu budur. Yani kadınlara şehvet şehvet yoksa zekere zekere için. Zekere şehvetekere, şey, tamam mı? Kadınlara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 ne yapıyorlarmış Hanisat ve selamle yani gideceği kadar böyle uğurlarlarmış. İşte ve selam orada validemiz Ayşe'ye ne yapıyor? Öpüyor. Ve Abdullah bin Zubeyr e bu hadisi anlatırken diyor ki herhalde sensin diyor. O zaman gülümsüyor validemiz Ayşe. Ve diyor abdest almadan namaza git. Ha o zaman anlaşılıyor ki abdest erkeğin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 Veyahutta bir kadın babasını öptüğü zaman, veyahutta bir erkek annesini öptüğü zaman alnından veya yanağından. O erkek çocuk veyahutta o kadın çocuk bunları öptükleri zaman hiç şehvetle öpeceğini tahmin eder misiniz? Kesinlikle. Asıl itibariyle akla gelmez. fıtratı bozuk insan. Ancak fıtratı bozuk olursa o zaman annesini bile ve bu özellikle bu zamanda duyuyoruz. duyuyoruz evet. Anneleriyle an, annesiyle aşk yapan, kardeşiyle aşk evet. yapan, teyzesiyle efendim, halasıyla evet. Allah korusun. Allah cenneti lehuhu. Bizi ve neslimizi bu tür şeylerden korusun ve evet. maalesef değil, evet. Bu basında görüyoruz. Yani veyotta duyuyoruz. Kimisi annesiyle aşk yapıyor, kimisi kardeşiyle senelerdir kız kardeşiyle aşk yapıyor.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 O mesela öğledi, daha akşama kadar abdestli. Akşama kadar seyredmiyoruz Yoksa o abdest alışından hem abdest alışından dolayı, abdest alışından dolayı işte dedik başta, işte elleri yıkarken günahlar dökülüyor, burunla, ağzına verdiği zaman bir de o özellik var ayrıyeten. Hmm. O ayrı bir özellik. Ama abdestli kaldığı için diyor yani ya Aleyhisselatü Vesselam yani bundan, bundan önce söylediğimiz hadiste diyor, ancak mümin bir kişi devamlı abdest olmaya çalışır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 ve Vesselam bazen gusül edermiş, yatarmış, bazen de abdest alıp yatarmış. Ama abdestsiz hiçbir zaman cinsi münasebetten sonra yaptığı rivayet edilmemiş. ve Vesselam çünkü cinsi münasebetten sonra büyük bir bitkinlik oluşuyor. İster erkekte ister kadında. Bu bitkinlikten dolayı şeytan fırsatı kollayarak burada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 veyahutta cinsi münasebet yapmak istediği zaman ikinci bir defa cinsi münasebet yapmak istediği zaman her iki cinsi münasebet arasında tekrar akdest alması en faziletli ibadetlerdendir. İster aynı kadınla olsun ister ikincisi kadın, üçüncüsü kadın ve dördüncü kadın olsun. Çünkü bir erkek bazen iki kadını aleyhissalatü vesselam bir gecede dokuz tane hanımını tavaf ediyordu. Bir gecede dokuz tane hanımı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 sen benimle güreş yap. Eğer beni yenersen senin hak resul olduğunu ben inanacağım de. ve sana iman edeceğim. Ali Sattı'sulam dedi kitapta. Dikkatman. Fırsat, fırsat, fırsat işte. Ali ve Selam onunla boğuştu, pat diye yere vurdu. Şaşırdı <gülüyor> ana. Nedir bu? Tabii zihninizi anlamıştır. Ali ve Selam vücut itibarıyla yani böyle evet, mesela şey de değil yani. Değil. Dikkat et.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 Dolayısıyla ve Selam hem maddi yönden hem manevi yönden yüz erkeğin güç ve kudreti ona verilir. Dolayısıyla bir kişiyi birinci hanımıyla cinsi münasebet yaparken hem lezzet açısından dolayı hem de ibadetten dolayı abdest alması en faziletlidir. Tamam ve yahut da yatmak isteyeceği zaman yani cinsi münasebetten sonra yatmak istiyor. Ve maalesef-i şedid Maalesef-i şedid Belki Belki milyonda bir Cinsi münasebetten sonra Abdest alıp yatacak kimseler Olmaz tahmin derim Belki milyonda bir kişi Belki on milyonda bir kişi o da olabilir Diyebiliriz Tamam mı? Niçin diyeceksin? Çünkü O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 Hava ne kadar soğuk olursa olsun, bakarsın ki abdestini bozduğu zaman hemen abdest alır. Hocam. Veya yatmak istediği zaman abdestli yatar. öyle bitti. mi? Evet. Tamam. Tamam. Ve burada diyor ki: "An Abi, maalesef, qoniyi bitiren. <gülüyor> an Abi radıyallahu teala an." Salle sordu. Salle sordu. Salle sordu. Salle sordu. Salle sordu. Salle sordu. Salle sordu. Salle sordu. Salle sordu. Salle sordu. Salle Burada Ebi sordu. radıyallahu sordu. Salle sordu. Salle sordu. Salle sordu. Salle sordu. Salle sordu. Salle sordu. Salle sordu.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 bir sakıncası yoktur. Namaz, namaz geçirmediği deçe bir sakıncası yoktur ama en eftalı cünüp kalmamasıdır. Ee, biliyorsunuz. Yani bir namaz vaktiyle bir namaz vakti arasın. Örneğin fecir namazından sonra hanemiyle cinsi münasebet yaptı. Ta öğle namazına kadar cünüp kalmakta bir veis yoktu. Yani günah, günahkar değildir. Haram değildir. Gusulsüz kalması haram değildir. Ama en eftalı gusül yapmasıdır. Ama yemek istediği zaman ne yapar? Abdest alır. Ellerini yıkar. Vekerini yıkar. Tamam mı? Bu ister erkek olsun ister kadın olsun. Yani en eftalı abdest alır ondan sonra yemek yer. Vakalı da gidebilir. Çarşıya da gidebilir. Her yere gidebilir. Nereye giderse gitsin. Yeter ki öğle hocam abdest Yeter ki namaz geçirmesin. Ancak bir namazı geçirirse örneğin Fecir namazını kıldı, hanımıyla cinsi münasebet yaptı. öğlen namazı geldi, ondan sonra yattı veya da işine daldı. Evet. Bir baktı ki ikinci namazı, Gelmiş. girdi. İşte o zaman cünüplük, cünüp vaziyette kaldığından dolayı değil, namazı geçirdiğinden dolayı burada günahkar oluyor. Bu bir. İkincisi, gusül, yani cünüp kaldığı zaman, Cünüp kaldığı zaman insan manevi yönden çok ağır olur. Ağırlaşıyor. İblis onunla daha çok uğraşır. Daha çok vesveseler getirir. Onu hayırlı amellerden alıkoyar. Mesela zikretmek ister. Valla cünüp olduğum için diyor ki zikretmesi. Özellikle cahil olursa. Çünkü cünüp iken kişi Allah'ı zikredebilir. Yani anabilir. Ya. Subhanallah, elhamdülillah, Allah'a Allah akbar. Allah. Öbür tarafta mesela e, Cumhur'a göre Kur'an elini alamaz.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 en azında 4 saat birçok hayırdan mahrum olacak. İşte bu hayırdan mahrum olmaması için en doğrusu ve en eftalı gusül yapmasıdır. Gusül yapmazsa en azında abdest alması. Yemek yiyici. Çünkü Hazreti Sakka ve Senem hiçbir zaman hiçbir zaman yani cünüp iken abdest almadan yemek yemezmiş Hazreti Sakka ve Senem. Cünüp iken. Ama Cünüp olmadığı halde abdestsiz yemek yemiş Ali as.s. Cünüp olmadığı halde abdestsiz vaziyette yemek yemiştir. İşte burada bu hadise göre diyor ki burada validemiz Ayşe diyor ki ve veyetavadda ey cünüpten cünüplükten sonra yani cinsi münasebetten sonra yatarmış ancak abdest aldıktan sonra yatarmış. Abdestsiz yatmazmış Ali as.s. Dolayısıyla burada kadın ve erkek eşittir. İster kadın olsun, ister erkek olsun. sal aldıktan sonra ne yaparlar? Yatarlar. İkinci hadis de bu anı İbni Umar radıyallahu anhüme enne Umar sâela sa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e yerkudu ve huve cunub? Soru soruyor İbni Khattab radıyallahu anhüme. kâle na'am ile tavadda ahadukum. fel yerkud ve huve cunub? Ey Allah'ın Resulü diyor. Yani herhangi birimiz diyor cunub iken